656. konu, halife olan Hazreti Ebu Bekir'in önceki yaşantısını sürdürmesi, Ebu Bekir Sıddik, Hazreti Peygamber'in vefatı günü halife seçilmiştir bugün hicretin 11. senesi Rebi'ül evvel ayının 12. ve bir pazartesi gününe rastlıyordu, o sıralarda Hazreti Ebu Bekir Medine dışındaki sünuh denilen yerde kalıyordu, orada hanımı Habib bin Haris bin Zeyd bin Ebi Züheyr ile yünden yapılmış bir çadırda yaşıyordu. Daha sonra Medine'deki evi bitip oraya yerleşinceye kadar da orada kalmaya devam etti. Halifeliğinin ilk altı ayında bu sünuh denilen yerden Medine'ye her gün yaya gidip geldi. Bazan da atına binerdi. Sırtında izarı olur onun üstüne de boyanmış bir aba giyerdi. Medine'ye gelip namazları kıldırır, yatsı namazından sonra da sünuha, ailesinin bulunduğu yere dönerdi. Medine'de bulunuyorsa imamlığı kendisi yapar değilse ona vekâleten namazları Hazreti Ömer kıldırırdı. Cuma günü sabah saatlerini sünuhta geçirerek saç ve sakallarını boyatır. Namaz vakti yaklaştığında Medine'ye gidip Cuma namazını kıldırırdı. Kendisi tüccardı. Her gün sabahleyin pazara gider bir şeyler alıp satardı. Bir koyun sürüsü vardı. Bu koyunlarla bizzat ilgilenir. Çoğu zaman onları kendisi otlatırdı. Ara sıra da başkalarına güttürürdü. Sahip olduğu koyunlarla mahallenin koyunlarını bizzat kendisi sağardı, halife seçildikten sonra bir gün küçük bir kız çocuğunun annesine, o artık halife oldu, bizim koyunlarımızı kim sağacak, dediğini duydu, bunun üzerine ona şöyle dedi, hayır, hayatıma yemin ederim ki fırsat buldukça sizin koyunlarınızı da sağmaya devam edeceğim, umarım ki aldığım bu vazife ahlakımı değiştirmeyecektir. Bu şekilde halife seçildikten sonra da mahallenin koyunlarını sağmaya devam etti. Bazen mahallenin küçük çocuklarına, köpürterek mi yoksa normal bir şekilde mi sağayım, diye sorardı. Onların köpürterek sağ veya normal bir şekilde sağ değişlerine göre hareket ederdi. Hazreti Ebubekir halife seçildikten sonraki ilk altı ayı bu şartlar içerisinde sunuhta geçirdi. Sonra Medine'ye taşındı. Bu arada ticaretle halifelik bir arada yürümeyecek. Kendimi tamamen halkın işlerine verip onların halleriyle ilgilenmeliyim diyerek ticareti bıraktı. Bunun üzerine ona beytül maldan bir maaş bağlandı. Bu maaş senelik altı bin dirhem idi. Her sene hacca gider ve umresini yapardı. Vefatından önce şunları söyledi. Müslümanların mallarından yanımızda bulunanları geri veriniz. Ben bu maldan hiçbir şeyi harcamak istemiyorum. Falan falan yerlerdeki topraklarımı Müslümanlara halifelik yaptığım sırada almış olduğum maaşlara karşılık beytül mala bırakıyorum. Bu vasiyeti gereğince bu tarlalarla çok süt veren bir devesi, tarlalarını sulayan bir kölesi ve beş dirhem değerindeki bir kadife parçası kendisinden sonra halife olan Hazreti Ömer'e teslim edildi. Hazreti Ömer bunları teslim aldığında, Valahi Ebu Bekir, kendisinden sonra gelenleri zora sokmuştur, dedi. Hazreti Ebu Bekir 11. Hicri senede Hazreti Ömer'i Hac emiri olarak göndermişti, kendisi ise 12. senenin recebinde Umre'ye gitti, Mekke'ye kuşluk zamanı vardı, doğruca orada bulunan evlerine gitti, babası Ebu Kuhafe evin önünde bazı gençlerle konuşmaktaydı, Hazreti Ebu Bekir'i gören gençler, oğlun geldi, dediler, o da onu karşılamak için ayağa kalktı, bunun üzerine Hz. Ebu Bekir çökmesini bile beklemeden devesinden atlayıp babasına koştu ve, ey babacığım, ne olursun kalkma, dedi. Sonra da onu kucaklayarak gözlerinin arasından öptü. Ebu kuhafeoğlunun oğlunun gelişine çok sevindi ve sevincinden ağladı. O sırada Attab bin Esid, Süheyl bin Am, İklime bin Ebi Cehil ve Haris bin Hişam da Mekke'ye gelmişlerdi. Bunlar Hz. Ebu Bekir'i ziyarete gelerek, selam sana ey Allah Resulünün halifesi, dediler. Hazreti Peygamber'in anılışı üzerine Ebu Bekir ağladı ve gelen misafirlere gereken ilgiyi gösteremedi, bunun üzerine Ebu Kuhafe oğluna Ey Atik Ebu Bekir, bunlar halkın ileri gelenleridir.